Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz kaçarak evlenmek kader midir? Kaçarak evlenmek kader midir? Kaderi doğru anlamak gerekir. Kader Allah'ın takdiri demektir. Allah her şeye kaderini koymuştur demek buyuruyor ayet-i kerimede. Bir de Allah'ın irade verdiği insana, mahlukata, kendisi hakkında, hayatı hakkında takdir etme hakkını vermiştir. Kendi hayatında, hayatı için kendisi takdir edebilir. Takdir et dedi. Bununla beraber gurun takdiri, gene Allah'ın takdiri içindedir. Yani Allah dilemezse olmaz. Kul kendisi için takdir eder, Allah da takdir ederse olur. Yoksa gene olmaz. Kul kendisi için dünyası için, ahireti için neyi hayır olarak görüyorsa bunu takdir eder etmelidir. Bu Allah'ın takdiri midir diye sorulmaz. Kimse Allah'ın takdirini bilemez. Onu tek o bilir. Kura düşen hayır olanı kendisi için takdir etmektir. Hayır olanı takdir ettiğinde mutlaka kazanır. Niyeti hayırdır çünkü. Allah evlilik için kuluna tercih etme hakkı vermiştir, bütün kullara vermiştir. O tercih yapacak, tercihi nasıl yapacak? Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi siz ahlaki güzel olanı tercih edin, bak tercih et dedi. O tercih etti, Allah da takdir ettiyse olur. Kaçmak kader midir? Tercihi onlar yapmış, kendi kaderlerini onlar belirlemiş. Ben böyle tercih ediyorum, böyle takdir ediyorum ya Rabbi demiş. Ve gerekeni yapmaya çalışmış. Allah da onu takdir etti, oldu. Ama tercih kulun tercihiydi. Evet, takdir kulun takdiriydi. Allah onun takdirine evet dedi. Hayır deseydi kaçamazlardı. Dolayısıyla hiçbir şey Allah'ın takdirinin dışında değildir. Ama kulun kendi tercihi de evet, kendisine aittir ve kendisi içindir. Açmışlarsa iyi yapmışlar, güzel takdirdi. Allah mesude etsin diyoruz. Kendi hayatları hakkında, evet, başkaları müdahale edince onlar kendi takdirlerini yapmışlar. Dolayısıyla, evet, herkese düşen hayırlı olsun demektir. Herkes için bu böyledir. Analara, babalara da düşen böyle bir şeye sebep olmamaktır. Eğer birbirlerini seviyorlarsa. Sevenleri kavuşturmak gerekir. Sevgi, muhabbet, aşk kutsal bir şeydir. Hafife alınacak bir şey değildir. Onu ciddiye almak lazım. Bunu ciddiye almayınca insanı ciddiye almamış olur. Gönlünü ciddiye almamış olursun. İnsanı yok saymış olursun. Onun gönlünü yok saymış olursun. Karşındakine en büyük hakareti yapmış olursun. Seni tanımıyorum demiş oluyorsun. İnsan gönüldür çünkü. Evet. Efendim Ankara'dan Fadime Şanlı Türk, eşim olmadan taziyelere gitmemde bir sakınca var mıdır? Eşim bu fadette demiş. Elbette ki. Evet hiçbir şekilde sorumluluk yoktur. Eşi zaten vefat etmiş istediği yere gidebilir, tasiyede gidebilir, mevlüde de gidebilir, zikrede de gidebilir, öğrenmeyi, anlamaya da gidebilir. Önemli olan Allah'ın emrettiği halde gitmektir. Evet, eşi olmuş olsaydı ondan izin alırdı. Bu durumda eşi vefat etmiştir, dolayısıyla izni artık kendisine aittir. Bu tercih hakkı artık kendisine aittir. Tercihi kendisi yapar. Evet. Efendim Antep, Hilmi Şakuş, büyüden kurtulmak için bazı hocalara gidip muska veriyorlar. Bu sizi korur diye bu doğru mudur, yanlış mıdır? Kesinlikle bu yanlıştır. Bizi koruyan Allah'tır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu bulunmasın dedi. Ben koruyorum dedi. Evet, Allah melekleriyle koruyor. Nuska korumaz. Bu şirk olur. Allah beni korumuyor. Ben gideyim. Biri bir şeyler yazsın. O yazı beni korusun. Bu Allah'a şirktir. Evet. Büyüden korunmak mı istiyoruz? Yapmamız gereken şey, şeyi Allah bize öğretiyor. Nas suresini okuyacaksın. Evet. Büyücünün, üfürükçünün, evet, nuskanın, her neyse onun şerrinden korunacaksın. Sen okuyacaksın onu, nuska değil. Sen Allah'a sığınacaksın, Rabbin seni koruyacak. Evet, gerisi yanlış, gerisi evet, hurafe, gerisi bidattır. Kendimize böyle yazık etmeyelim, kendimize zulmetmeyelim. Okumayacağım, Allah bunu oku demiş, Allah'a sığın demiş. Sen yok, ben bunu kabul etmiyorum. Ben nuskayla korunacağım. Dedinse sen de o şirkete düştün. Ben bunu yaparım, nuskayla bunu yaparım diyen zaten şirkete düşmüş. Yani üç kuruşa imanını satmış, ahiretini satmış. Allah bizi böyle şeylerden muhafaza etsin inşallah. Büyüden korunmak için Felak ve Nas suresini okuyup Resulullah Efendimiz'in öğrettiği gibi elimize, avucumuza öfürüp bütün bedenimizi Mesh ediyoruz. Evet. Efendim İzmir'den Bahri Kayabaşı gönlümüze pansuman yapan ey sevgilinin aynası sizinle olmak her şeye değer. Sizi seviyorum efendim. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi seviyoruz. Allah'ı seveni seviyoruz. Allah'ın sevdiğini seviyoruz. Allah'ı sevenler sevilmeye layıktır. Allah de, diyenler sevilmeye layıktır. Allah onları seviyor. Allah onları zikrediyor. Evet. Birbirimizi seveceğiz inşallah. Efendim biz izleyicimiz. selamünaleyküm hocam. İntihar eden yeğenim için kefaret olarak ne yapabiliriz? Üç ay oruç tutulduğu doğru mudur? Kesinlikle yanlıştır. Bunu söyleyenler, bunu böyle söyleyenler mutlaka kendilerine göre bir şeyi düşünüp öyle söylenmişlerdir. Yani biri en birini öldürürse peş peşe 3 ay oruç tutulursa tutulması gerekir. Ama o kendisi intihar etmiş. Böyle bir meseleye bakınca şöyle bakmak gerekir. Acaba bu intihara sebep olan şey nedir? Bu intihara sebep olan şey intihar edenin gerçek manada La ilahe illallah diyemeyişidir. Eğer deseydi hayatın bir imtihan olduğunu anlasaydı Rabbine güvenseydi, tevekkül etseydi her halükarda sen güzel yapıyorsun ya Rabbi deseydi değil intihar etmek evet, o sıkıntıdan hemen çıkardı. Kurtulurdu ondan. Ama ne olursa olsun huznizanla bakmak gerekir. Evet, o sıkıntıdan dolayı, sorundan dolayı aklını kaybetmiş demek gerekir. Şuurü yerinde değil demek gerekir. Dolayısıyla eğer şuurü yerinde değilse sorumlu olmamış olur. İnşallah Allah rahmetiyle muamele eder. Yapılması gereken bir şey varsa o da sadece dua etmektir. İnşallah Kendinde olmadan onu yapmıştır. Demektir. Evet. Efendim bir izleyicimiz Yasin suresini her akşam okuyorum ama Türkçe olarak okuyorum. Fazileti kabul olur mu? Fazilet olarak Arapçayla farkı var mı? Evet. Yasin'i okurken Türkçe okuyorum diyor kardeşimiz. Türkçe okuyorum derken Türkçe harflerle okuyorum demek istemiş. Yani Türkçe harflerle okurken de Aynı şekilde Allah'ın vahyettiği gibi okumuş oluyor. Yani Yasin vel Kur'anil hakim inne kelemine l-murselin diye okuyor. Evet. Allah'ın vahyettiği gibi okumuş olur. Herhangi bir fark yoktur. Ama her mümin mutlaka kendi dininin, imanının, İslam'ının o lisanını Öğrenmeye, anlamaya çalışması gerekir. Öğrenmeye çalışırken en fazla bir ayda öğrenir. Okumayı öğrenir, öyle okur. Yetmez, bir de anlamaya çalışır. Anlamaya çalıştıkça öğrenir onu. Bu, bütün hayatımız boyunca bize lazım ve gerekli olandır. Onun için mutlaka okumayı da öğrenmemiz lazım. Yetmez. Bir de anlamaya çalışmamız lazım. Yani Fatiha'yı anlayarak okumamız lazım. İnşallah kardeşimiz de öyle yapar. Kardeşlerimiz öyle yapmalıdır. Evet. Efendim, Necdet Turan peygamber zamanında veya dört halife döneminde namazı lüzumsuz terk eden var mıdır? Veya namazı terk edip öldürülen veya ömür boyu hapis edilen var mıdır? Evet. Önce Resulullah Efendimiz'in döneminde namazı lüzumsuz olarak terk eden var mıdır? Gidip oradakilerini tek tek hesaba çekip siz gereksiz yere, lüzumsuz yere namazı terk ettiniz mi diye sorma imkanımız yoktur. Bununla beraber meçhide gidenler gidiyordu, gidemeyenler evinde kılıyordu. Kalanlar kılıyordu, kalmayanlar kal kalmayabilir yani. O kadar sadece o değildir yani. Yanlış yapanlar vardır. Günah işleyenler vardır. Orada içki içenler vardır haram olduğu halde. Böyle bir soru sorulmaz, böyle bir hesap olmaz. Ama namaz kılmayanlar için ne bir ölüm cezası, ne bir hapis olmamıştır, yoktur. O kul ile Allah arasındaki bir meseledir kendini ilah zannedenler, kendini dinin sahibi zannedenler, biri namaz kılmadıysa öldürürsün veya hapsedilsin diyor. İşki içti ise beş sefer ikaz olduğu halde eğer işki bırakmazsa öldürülmesi gerekir diyor. Siz kimin adına hüküm veriyorsunuz? Allah'ın böyle bir emri yok. Peygamberin böyle bir emri yok, uygulaması yok. Sizin bu dininiz hangi dindir? Bu dininizin ismi nedir? Merak ediyorum. Gerçekten merak ediyoruz. Sizin bu dininizin kitabı nedir yani? Hangi kitaptır bu? Kim yazmış onu? Kitabın ismi ne olursa olsun, kime ait olursa olsun, o Allah'ın kitabı değil ve ondaki Allah'ın dini değildir. Ölçü vardır. Kur'an vardır elimizde. Evet. Evet. Mesela sahabeden bir örnek söyleyeyim. Sahabeden biri, birileri evinde içki içiyor. <gülüyor> Hazreti Ömer gece çıkmış. Medine'yi kontrol ediyor böyle. Bakır sesler geliyor. Duvarın üzerinde, o haulun duvarı üzerine bakıyor. içeride içki içiyorlar. Duvarın üzerinden atlıyor. Siz diyor nasıl içki içersiniz? Nasıl bu haramı işlersiniz diyor. İşii sen dönüp Hazreti Ömer'e diyor ki Doğrudur. Bu yanlıştır. Biz bir haram işledik. Ama sen iki haram işledin. Nasıl diyor? Bir diyor. Benim iznim olmadan duvarın üstünden evimin içine baktım. Bu bir. Evet, bir de Böyle içeri girdin. Bizi hesaba çekiyorsun. Bunu hesabını Allah sorar, sen soramazsın. Oldu iyi ki. Hazreti Ömer özür diliyor. Ben diyor sizi görmedim. Hakkınızı helal edin, beni affedin. Ben sizi görmedim. Özür diliyor. Doğrudur, iki yanlışı yaptım. deyip çıkıyor. Senin diyor bunu gizlemen gerekirken onu gizlemedin. açığa vurdun birdi. Allah'ı bilmeyenler, dini, imanı, İslam'ı bilmeyenler böyle konuşur. Evet. Yakışık kalmıyor Her birimize düşen kulluğumuzu yapmaya çalışmaktır. Kul olmaya çalışmaktır. Başkasını hesaba çekmek değildir. Evet. Devam tamam. et. Efendim Gaziantep'ten Mustafa Sakar ülkemizde bazı olumsuz olaylar oluyor. Bunda acaba alimlerimizin ihmalleri var mıdır? olumsuz olay oluyorsa, yanlışlar oluyorsa, bunun bir temeli vardır. Temel, temel anlama temelidir. Anlayış, tasavvur, tasavvurun bozuk olması. Tasavvurun yanlış olmasından tasavvuru eğer şeytan inşa etmişse, terkip etmişse, o tasavvur bozuk çalışır. Yanlış anlar, yanlış hüküm verir. Tasavvur eğer Allah'ın vahyiyle inşa olursa, onu Allah'ın vahyiyle temizler, terkip edersek, o Allah'ın vahyine göre, vahyiyle çalışırsa, her konuda Allah ne der deyip hükmü öyle verir. Dolayısıyla yanlış olmaz. En büyük sorumluluk alimlerimizindir. En büyük sorumluluk onlarındır. En çok onlar sorumludur. En çok bunun cezasını çekecek olanlar da onlardır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. Cehennemde bir yer olacak. Cehennem ehli onların azabını seyretmeye gidecek. Bunlar benim ümmetimin alimleridir. Kendini alim zannedenlerdir daha doğrusu. Allah adına konuşanlardır. Eğer Allah adına konuşuyorsan, Allah ne söylemişse onu söylemen gerekir. Yani din adına konuşuyor, Allah adına konuşuyorsun ama Allah'ın ne söylediğini bilmiyorsun. Muradını anlamamışsın. Nasıl konuşuyorsun öyle? Konuşunca böyle olur. İnsanlar dinden soğuk ediyor. Dinden uzaklaşıyor. Allah demekten uzaklaşıyor. Kendinden uzaklaşıyor. insan olmaktan uzaklaşıyor. En büyük sorumluluk onlarındır. Konuşanlarındır. Ben alimim diye konuşanlarındır. Alim, alimler peygamberlerin varisidir dedi. Bakıyorsun peygamberi bir imana sahip değildir. Peygamberi bir başka muhabbete sahip değildir. Peygamberi bir teslimiyete, İslam'a sahip değildir. Peygamberi bir ahlaka sahip değildir. Dini anlatıyormuş. Böyle bir şey olur mu yani? Bir de kendi kendine bir de övünüyor. Ben peygamber varisiyim diyor. Evet, en büyük sorumluluk onlarımdır. Bununla beraber bütün kullar ben iman ettim diyen bütün kullar sorumluyudur. Dinini evet. Allah'a göre yaşamalıdır. Dinini, imanını, İslamını Allah'ın kitabına, vahyine, Allah'ın Resulüne, hayatına arz etmek edip öyle kabul edip öyle yaşamalıdır. Yoksa alimin biri böyle söyledi. Olmaz ya. Bakacaksın. Sana Allah'ın rızası gerekmiyor mu? Ebedi hayatın lazım değil mi? Sen bunu ciddiye almıyor musun? Alıyorsan gerekeni yapman lazım. Allah ne söylemiş, peygamber nasıl yapmış öyle buna bakman lazım. Bunu anlayıp öyle yapman lazım. Evet alimin sorumluluğu ne kadar insana konuşmuşsa hepsinin sorumluluğunu üstlenir ama herkes bir de kendinden sorumludur. Herkes kendi sorumluluğunu da yerine getirmelidir. Evet Efendim Lule Burgaz'dan Hanife Barit Kardeşim vefat etti, inşaatta düştü. Ekmeğinin peşinde acaba şehit mertebesine ulaşmış mıdır? Söyledim biraz önce. Biri Allah yolundaysa, Rabbinin rızasını kazanmaya çalışıyorsa nerede, ne şekilde ölürse ölüsün, evet o şehit sevabını alır. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Evet. Efendim... <gülüyor> Efendim Ankara'dan Fadime Şanlı Türk, eşim evini, evini bir çocuğuna verdi, beş çocuğuna ve bana bir şey bırakmadı. Bu yapılan doğru mudur? Kesinlikle yanlıştır. Böyle bir hakkı da yoktur. Evet, bunu kabul etmek doğru değildir. Evet, Rasul Efendimiz buna yanlış dedi. Bu bir müminin yapacağı iş değildir. Mazereti ne olursa olsun o fark etmez. O yanlıştır. Efendim programın sonuna gelmişiz. Bir soruyla efendim sizin doğrusu. Efendim Diyarbakır'dan İlknur Demir. Efendim sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sorum Allah'a vasıl olmak ne demektir? Allah'a vasıl olmak. Eğer kul Allah'a vasıl olmazsa kendi kendine de vasıl olmaz. Yani kendini bulamaz. Dünyaya Rabbimizi bilmeye, bulmaya gelmişiz. Kendimizi bilmeye, kendimizi bulmaya gelmişiz. Kendimizi bulmazsak kendimizden mahrum oluruz. Kendinden mahrum olan Rabbinden mahrum olur. Evet. Kendisi derken hakikati yani Allah'ın kendisine nefettiği evet ruhudur. Buna beraber gönül halidir. Manevi halidir. Önce kulun Rabbini anlaması gerekir. Rabbini anlaması gerekir ki kendini anlayabilsin. Allah'ın isimlerini onun için anlattık. Allah'ı isimlerinden tanımak gerekir. Allah'ın Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Rabbimiz olduğunu, mülkün maliki olduğunu, Allah'ın hayır olduğunu, Allah'ın kerim olduğunu, Vehhab olduğunu, hafiz olduğunu, evet, mühemin olduğunu her konuda Allah'ın Kur'una nasıl yakın olduğunu anlamak gerekir. Kur'unu nasıl sevdiğini, nasıl ikramda bulunduğunu anlamaya çalışıp buraya iman etmek gerekir. Allah kendini öyle tanıtıyor. Ben Rahman ve Rahimim. Ben senin Rabbinim. Ben sana yakınım. Ben senin kerim olan Rabbinim. Ben seni unutmayan Rabbinim. Her anda seni kendine davet eden, hayra, nuruna davet eden Rabbinin. Rabbimizi böyle anlamak gerekir. Allah deyince, aşktan başka, muhabbetten başka, hayırdan başka, ikramdan başka, güzellikten başka bir şey hatırlamaman gerekir. O anda, Allah deyince, o anda aşktan evet, mest olman gerekir. Her şeyin bitmesi gerekir, durması gerekir. Allah deyince nasıl öyle olur? Tanıyınca. Tanıdığın kadarıyladır bu. Tanımazsan, bilmezsen ben dersin. Onun için ben diyenler Allah diyemez diyorum. Allah diyenler de ben demez. Allah der o. Her konuda Allah der. Allah nasıl emretirse öyledir. Ne dediyse o öyledir. Neye güzel dediyse güzeldir. Neye çirkin dediyse çirkindir. Bununla beraber o bana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o güzeldir. O beni seviyor çünkü. Beni unutmaz. Onun söylüyoruz. Allah gurünü dünyaya göndermeden önce rızkını gönderiyor. Ana karındaki çocuk dünyaya gelmeden Allah sütü gönderiyor. Rızkını göndermiş. Ne diyor? Bana güven diyor. Ben senin Rabbinim. Çocuk dünyaya gelince ne olur? Herkes etrafında pervanedir. Allah kendinden sevgi veriyor. Herkes seviyor. Herkes ona hizmettedir. Kim yapıyor? Allah yapıyor. Ve hayati boyunca son nefese kadar Allah'ın muamelesi kuluna böyledir. Ben seni seviyorum diyor. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun Allah'ın kuluna seni seviyorum demesidir. Seni seviyorum. Seni temizlemek istiyorum. Senin doğruyu anlamanı istiyorum. Senin beni tanımanı istiyorum. Senin kendini tanımanı istiyorum. Ve her konuda sana ikram etmeyi diliyorum. Bununla beraber bu sevgime karşılık vermeni istiyorum. Bunun farkına varıp seni nasıl sevdiğimi görüp buna karşılık vermeni, bana iman etmeni istiyorum. Hayatı böyle anlamak gerekir. Böyle anlayınca ne olur? Vuslat diyoruz ya. Allah'a vasıl olmak diyoruz. Vasıl olman için senin ona koşman gerekir. Şimşek hızıyla gitmen gerekir. Seni Evet, bu şekilde taşıyacak olan aşktır. Şimşek hızıyla. Refref aşktır. Onun seni taşıması gerekir. Seni aşkın taşıyacak aşkın. Allah'a olan aşkın, muhabbetin. Ne kadar tanıdın? Marifetullah'a sahip oldun. O kadar Allah'a aşık olursun. Aşk o kadar şiddetlenir. Anlarsın ki her anda Allah sana seni seviyorum der. Ne olursa olsun, hangi muamele olursa olsun nimeti verdiğinde Evet, seni seviyorum dediğini anlarsın. Seni seviyorum, sana ikram ettim. Sen de beni seviyorsun, sen de benim için bunu ikram et. Kerim ol, vehhab ol, rahim ol, vücud ol, sev ve ikram et. İsimlerim senin üzerinde tecelli etsin, güzelliğimi senin üzerinde görmek istiyorum. Dediğini anlarsın. Hangi sıkıntı, hangi musibet, hangi bela olursa olsun, o anda seni seviyorum diyor. Kimden, nereden gelirse gelsin, onun sahibi Allah'tır. Evet, yanlışı yapanın, yanlışı kendisine aittir. Ama bir de onun sahibi var. Onun öyle yapmasına müsaade eden var. Bir şeyi öğretiyor sana, sana tattırıyor. Mutlaka o hayırdır, o güzelliktir. Seni temizlemeyi dilemiş, seni yüceltmeyi dilemiş. Senin kendi nefsinden, benliğinden kurtulmanı dilemiş. Allah demeni dilemiş. Ben demekten kurtulup Allah demeni diliyor. Bu durumda her halükarda seni seviyorum diyor. Karşılık olarak neyi istiyor? Kurundan ben de seni seviyorum demesini istiyor. Böyle olunca kul Rabbinin muamelesini görünce, Takdirini görünce, sadece kendisi için değil, bütün kulları için baktığında onu böyle görür. Allah, her şeye, varlığa, bütün kullarına her anda seni seviyorum diyor. Her bir kurada düşen, ben de seni seviyorum demektir. Ben de seni seviyorum deyip, onun emrettiği gibi yapmaktır. Yanlış yapanlara, yanlış yapanların yanlışını, yanlışından alıkoymak için, Çaba sarf ettiğinde evet, o da Allah'ın sevgisine layık olsun diye ona rahmet ediyorsun. ikramda bulunuyorsun. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Kendini bilmezler onlara laf attığında selam deyip geçerler. Allah'ın selameti üzerine olsun. Yanlış yapıyorsun ama selam diyor ona. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar buyurdu. Kötülüğe karşılık iyilik yaparlar. Aranızda düşmanlık bulunan kimse ona iyilikte bulundun mu bir de bakarsın ki candan bir dost olmuş buyurur. Öyle yap diyor. Müminler böyle yapar. Böyle bir gönül halini istiyor Allah bizden. Yani her anda onun seni seviyorum demesine karşılık olarak bizim de ona seni seviyorum dememiz gerekir. Seni seviyor. Allah kitabını indirmiş, beyan etmiştir. Neyi beyan etmiştir Allah? Kur'an'ın genel olarak baktığımızda Allah bize neyi vahyetmiş? etmiş? Bir Allah kendini tanıtıyor Kur'an'da. Bir insanı tanıtıyor. Yaratırışı tanıtıyor. Bu arada kulun nasıl kulluk yapması gerektiğini anlatıyor. Nasıl aşık olup o aşıklığı nasıl yaşaması gerektiğini anlatıyor peygamberleri anlatıyor, peygamberlerle beraber olanları anlatıyor. Onların kulluğunu, aşıklığını anlatıyor. Her şeyi nasıl Allah'a kurban ettiklerini anlatıyor. Bir de onların karşısında durup nasıl Allah'a ters düştüğünü, Allah demeyip nasıl ben dediklerini ve nasıl kaybettiklerini anlatıyor. Emrettiği her ne varsa o emri yerine getirdiğimizde Allah'ın Sevdikidir o, bu durumda Allah'ın seni seviyorum demesine sebeptir. Eğer bunu böyle yaparsan sana seni seviyorum derim. Sen bunu yaptığın için ben de seni seviyorum deme gönül haline sahip olursun. O muhabbete sahip olursun demektir. Onun için söylüyoruz, varlıkta, kainatta aşktan başka bir şey yoktur. Sevemekten başka bir şey yoktur. Ya bunu kazanır ya bunu kaybedersin. Allah'ı seven Allah için sever. Sevenler kazanır. Sevenler sevdiğiyle büyük olur. Sevdiğiyle şereflenir. Sevildiği kadar şerefli olur. Sevildiği kadar büyük olur. Onun için kainatta varlıkta aşktan muhabbetten başka bir şey yoktur. Ve her anda Allah kuruna seni seviyorum diyor. Ve bunun karşılığını istiyor. İmam buna karşılık vermektir. Abd olmak, evet. Bu aşkı, muhabbeti kazanmak için seni seviyorum. Allah beni sevsin diye çaba gayret sarf etmektir. Bütün ibadetler de bunun içindir. Bütün ibadetlerde kul, "Ya Rabbi ben seni seviyorum." diyor, demiş olur. Demezse taklit olur, taklit yapmış olur. Evet. Onun için aşktan başka bir şey yok ve kulluk Allah ile olan aşkın, aşk alışverişidir. Aşktan, aşıktan, maşuk'tan başka bir şey yok. Evet, Aşk, kul ile Allah arasındaki alışveriştir. Allah onun için, ey iman edenler, Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Bu alışveriş, aşk alışverişi, muhabbet alışverişi, iman alışverişidir. Allah'a evet. cevap verip, seni seviyorum. Hitabına karşılık ben de seni seviyorum demektir. Ama her ne olursa olsun, her anda, her halükarda nasıl bir muamelede bulunursan bulunursun, ben seni seviyorum demektir. Ne oldu? Bütün perdeler kalktı aradan. Aşk kaldı. Aşkta yolculuk kaldı. Aşk olmak kaldı. Vuslat böyle gerçekleşir. Allah'a böyle vasıl olunur. Başka değil. Ne birbirimizi kandıralım, ne kendimizi kandıralım. Hakikati olduğu gibi görmek gerekir. Bunu görenler, bunu anlayanlar, bunu yaşayanlar vasıl olur ve kazanır. Yoksa işin kabuğunda kalır. Özüne varamaz, hakikati anlayamaz. Rabbinin kendisi üzerindeki muradını anlayamaz. Ne buyurdu Ayet-i Kerime'de? Hiçbir Resul yoktur ki biz onu gönderdiğimizde ona şöyle vahyetmemiş olalım. Allah'a hiçbir şey iştir koşmayın, sadece ona abd olun diye vahyetmemiş olalım. Bütün peygamberlere bunu vahyetmiş ve bu Allah'ın muradidir. İnsan üzerindeki muradidir. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak demek Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmek demektir. Hiçbir şeyin sevgisini Allah'ın önüne koymamak demektir. La ilahe illallah demek senden başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yok. Sevilen yok, aşık olunan yok, mağbud yok, maşuk yok. İllallah Allah demek, ilah bir tek sensin. Allah sensin. Sen benim Allah'ımsın. Sen benim mabudumsun. Maşukumsun. Sen benim evvel, ahir, zahir, batın olan Rabbimsin. Sen benim vahid, ahad, semed olan Rabbimsin demektir. Dolayısıyla ne demektir? Ben seni seviyorum demektir. Sevdiğim sensin. Bütün isimlerinle, vasıflarınla seni sev, ben seni seviyorum demektir. Abdolmak budur. Aşık olmak budur. Abdolmak, aşık olmak demektir. Başka bir şey yokmuş. Gerisi, bu aşkı ispatlamaktır. Bu kulluğu ispatlamaktır. Bu imanı ispatlamaktır. Bu tevhidi ispatlamaktır. Allah bizi gerçek manada hakikati, hakikatin özünü, Allah'ın muradını anlayanlardan eylesin. O hakikate yolculuk yapanlardan eylesin. Hakikatin aşk olduğunu, aşıklık olduğunu bilenlerden eylesin. Allah'ı sevenlerden eylesin. Allah için sevenlerden eylesin. Allah için kullarını, mahlukati, Allah'ın bütün tabi tuttuğu imtihanları, bütün Olayları meseleleri hikmetiyle görüp sevenlerden eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti kardeşlerimizin gönlüne, üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun inşallah. Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin, kardeşlerinin arasını iyi bulanlardan eylesin birbirine ikram edenlerden eylesin. Birbirini cennete davet edip, cennetin yolunu gösterenlerden eylesin. Karanlıklardan, nura davet edenlerden eylesin. Allah bizi nefsine, şeytana uyanlardan eylemesin. İşin kabuğunda kalıp o kaybedenlerden kendini anlamayan, bilmeyen, Rabbini tanımayan, kendi kendine İlahlar edinip, putlar edinen kullarından eylemesin. Kardeşlerimize muhabbetlerimize harcayın. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz, sorular bir hayli fazlaydı. Şimdiden özür diliyoruz. İnşallah bir sonraki hafta devam edeceğiz. Buruşuncaya kadar hoşçakalın, esen kalın. Bizi yaratanla bir imza imanet olun, efendim.